Radyo tiyatrosu <Sessizlik> Abdullahı Tercüman Yazan Abdurrahman Çapar Yapım ve Yönetim Niyazi Hancı Seslendiren Sanatçılar Abdullah Nuit Candaner Mertil Macit Flordun Francis. Osman Görgen Daniel Gazanfer Ündüz, Ali Orhan Hızlı Ebul Abbas Toron Karacaoğlu Sultan Abdülaziz Hayri Küçükdeniz Yusuf Tarık Tibet Jak Zekai Mühtüoğlu Julio Ünal Gürel Kumandan Tuncay Halıcıoğlu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 Ayrıca dört yılda İncil üzerine çalıştı ve iyi tahsil görmüş bir papaz oldu. Ancak Anselmo bununla yetinmedi. Yüksek ihtisas yapmak maksadıyla İtalya'nın Nebunie şehrine giderek... ...papazların üstadı denilen Nikola Mertil'in derslerine devam etti. Genç papaz kısa zamanda Nikola Mertil'in en gözde talebelerinden biri haline geldi. Ancak bir gün Mertil hastalandığı için derse gelemedi... O gün Anselmo ve arkadaşları aralarında Paraklit mevzunu tartıştılar. Anselmo ve birkaç babas Paraklit'in bir başka peygamber, diğerleri ise Hazreti İsa olduğunu ileri sürerler. Karşı görüş sahiplerinden biri de Fransistir. Dersten sonra Anselmo turmayda işin hakikatini öğrenmek için üstadı Mertil'in ziyaretine giderek bu meseleyi açar. Konu oldukça hassastır. Anselmo Anselmo oğlum nerede kaldın Özür dilerim efendim Ders biraz uzun sürdü Sebep Şey paraket ismini tartıştık Paraklit mi Evet Anselmo ben yokken bu mevzuya girmeyiniz demedim mi Bağışlayınız efendim. Fakat nasıl oldu bilmem. Kendimizi birden konunun içinde bulduk. Peki netice? Bir kısım arkadaşlarımız, mesela Francis, Paraklet'in İsa olduğunu. Daniel ve öbürleri Paraklet'in başka bir peygamber olabileceğini iddia ettiler. Peki ya sen? Sen hangi kanaati müdafaa ettin? Zihnin bir hayli karıştı. Bu yüzden tartışmaya pek katılamadım. Zihnin mi karıştı? Evet efendim. Sebep?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 Fakat ne zaman açıkladınız aziz peder? Mertil'in 90 yaşında bir ihtiyar olduğunu unutma. Bildiklerimin zerresini dile getirsem beni parçalarlardı. Bir ırmağı tersine çeviremezdim. Ancak ona kapılmamaya çalıştım o kadar. Anselmo Turmeda sanki çarpılmıştı.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 İçi Müslüman olarak kalmaya mecbur mu? Allah hidayet versin. istiyorsunuz. Evet, Tam yerine geldiniz. Yaklaşın. Yaklaşın canım. Yaklaşın. Çekinmeyin. Bu kıymetli Afrika kölelerine yakından bakın. Evet, ne hey ne oluyor? Bir, bir köle, köle kaçmaya, kaçmaya çalışıyor. Çavuk ya yakalayın. Hey, ya Yakın elinden bir yere kaçamazsın. Gel buraya. Yakalayın. Gel buraya. Sen sen. yakalayın. Muhafızlar, muhafızlar yakalayın şu köleyi. Yakalımlar. Tam da yerine gelmişiz. Ha, bakalım. bakalım neler olacak. Sakınan köle de ha? sırım gibi güçlü birine benziyor. Fakat eyvah yakaladılar. Ya, Bu kaçmak mümkün mü? Gelmediler bak yere yuvarlardı. Yere <gülüyor> yuvarlardı. <gülüyor> ben demiştim kaçamaz diye. Bırakın. Bırakın diyorum Yürü. size. <gülüyor> Reziller. Bırakın beni. Sus. Bırakın dedim yoksa. Şaka karşı mı geliyorsun? <gülüyor> <ha>? <gülüyor> Duydunuz mu? Bana karşı geliyor.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 Üstat, Anselmo'dan hala bir haber yok. Haklısın Francis, ben de çok merak ediyorum. Çok sevdiğiniz biriydi de. Nasıl oldu da sizi derk edebildi bu aziz talebenin? <gülüyor> Neyse bırakalım bunları. Sana söyleyeceğim bazı şeyler var. Buyurunuz muhterem peder. Artık yaşlandım. Üstelik hastayım da. Biliyorsun yerime Anselmo'yu hazırlıyordum ama o ortadan kayboldu. <gülüyor> Umarım bir daha geri dönmez Artık yerimi birine bırakma vaktim geldi Fransız Nasıl oldu da bunu anlayabildin Yarın kilise heyetini toplayıp kararımı açıklayacağım <Gülüyor> Eyvah Aman üstadım siz olmadan biz ne yaparız Yerinizi kim doldurabilir Sen heyetten seni rica edeceğim Ben, ben mi ben sizin halefiniz olacağım Yanlış duymadım değil mi Aziz peder Oo, bakıyorum çok şaşırıyor Benim için biraz ani oldu da Hiç ummuyordum Sandım ki Anselmo'yu bekleyeceksiniz Hem ben buna da Hadi şimdi kiliseye gidip işine bak Derhal efendim Şans diye buna denir işte Azizler beni koruyor Ali bakıyorum da gemiye bindiğimizden beri pek keyiflisin. Nasıl keyifli olman? Rüzgar böyle eserse birazdan Tunus kıyıları gözükür. Ali... ...Tunus limanına varınca serbestsin. Ya teşekkür ederim. Ama benim sana vereceğim azatlık altınlarım yok ki. Duan da mı yok Ali? Dua et şu fırtınadan daha beter iç fırtınam değilsin. İşte Tunus kadar güzel görünüyor. Tunus'ta bildik biri var mı? Nereye gideceksin? Tunus'lu Hristiyan cemaatin reisi Papa Sulyano'nun yanına gideceğim. Benim Nebuniye'deki üstadın eski talebelerindenmiş. İnşallah yine karşılaşırız. Tunus'ta sahile çıkan Anselmo Turmedi gerçekten sözünde durarak Hiçbir bedel almadan Ali'yi azat eder ve Hristiyan cemaatinin reisi Papaz Hulyo'ya gider. Tunuslu dindaşları akın akın onu ziyarete gelirler. Fakat Anselmo oralarda değildir. O içindeki azabı dindirme peşindedir. Kütüphanelerde araştırmalar yapar, İslam alimlerinin yazdıklarını okur. Müslümanların kibarlığı ve Tunus'un temizliği de ilk andan beri dikkatini çekmiştir. Ne kadar düzenli, tertipli ve dürüst insanlar diye düşünür. Anselmo bu ruh halindeyken bu İslam beldesine gelişimin üzerinden dört ay geçer. Bir gün Hulyo ile aralarında dikkat çekici bir konuşma olur. Bakıyorum geldiğinizden beri kütüphane kütüphane dolaşıp duruyorsunuz. Mazur görünüz. Okumayı araştırmayı seviyorum. <gülüyor> Hem de çok seviyorsunuz. Sizden bir şey rica edebilir miyim? Ha, buyurun. İyi İspanyolca bilen bir tunusluyla tanışmak tanışmak istiyorum. Ee, saray hekimi Yusuf Et Bip. İspanyolcayı ana dili gibi konuşur. Onunla görüşmek biraz zor olmaz mı? Yo, yo, yo, hayır, çok alçak gönüllü bir insandır. İsterseniz size refakat edebilirim. Yo, zahmet etmeyiniz. Teşekkür ederim.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 Nasıl bir şeyler öğrenebildiniz mi bari bir şeyler değil çok şey öğrendim fırtınalı bir denizden farksız olan ruhum süküm buluyor Evet İncil'in Paraklit diye zikrettiği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di Aselmu araştırmalarıyla bu kat iyi hakikate varmıştı ama hidayeti için ezelde takdir edilen an dolmuş muydu sizin paraklit dediğiniz muhterem zatın bizim mübarek resulümüz olduğuna vicdanen kanaat getirdiğinize göre kelime şahidet getirmenize mani olan sebep ne? İzahı çok zor bir duygu. Tunus Hristiyanları Müslüman olduğumu duyarlarsa bunu bir menfaat için yaptığımı sanabilir ve bana iftira atabilirler. Kavuşacağınız nimetin büyüklüğü yanında bunların ne kıymeti var? Yo hayır. İsmimi lekeletmem. Muhtemel bir iftiraya karşı çare düşünmek lazım. Gel sultana gidelim. Çareyi o düşünsün. Hekim başıdan Müslüman olma arzunu öğrendim. Doğru efendim. Kaç yaşındasınız Anselmo? 30 yaşındayım sultanım. Devrini tamamlamış bir batıl dine iman ederek geçirilmiş bir yarım ömür. Yazık olmuş. Duracak vakit mi? Ya Müslüman olma fırsatı bulamadan ölürsen? Az önce arz ettiğim gibi bu hususta bazı endişeleri varmış Sultanım. Evet Sultanım. Müslüman olmam duyulmadan önce bazı Hristiyanlar çağrılarak... ...hakkımdaki kanaatlerinin sorulmasını istiyorum. Niçin? Çünkü başlangıçta övücü sözler söyleyeceklerinden eminim.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 Aa, evet hatırladım Yahudiler önce övdükleri Abdullah İbni Selam'ın Müslüman olduğunu öğrenince bu defa onu yerdiler <gülüyor> İşittin mi Anselmo İnsanlar önce övdüklerini işlerine gelmeyece karalayabilirler. Eğer bu neticeye hazırsan Tanınmış birkaç Hristiyanı çağırtayım Hazırım Ekimbaşı haber verin Birkaç meşhur Hristiyan huzura getirirsin Emredersiniz Sultanım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 Geçen ay Tunus'a gelen şu İspanyol papaz hakkında fikrinizi soracaktım Papaz Anselmo hakkında mı? Evet kimdir bu adam nasıl biridir? Sultanım Peder Anselmo üstadı peder Mertel'in yerine halef olarak yetiştirdiği müstesna bir kimsedir Papaz Anselmo müstesna bir insandır dediniz değil mi? Yanılmıyorum Hı? Yanılmıyorsunuz sultanım Bu hepimizin müşterek bir kanaatidir o hakiki bir hristiyandır Ya müstesna bir insan dediğin Anselmo Müslüman olursa O zaman da kendisine müstesna insan deme dürüstlüğünü gösterir misin? E, peder Anselmo mu? İmcansız Hayır. Hayır asla, asla. Yemek şey. öyle Anselmo gelebilirsiniz Evet Anselmo. Eşhedü en la ilahe illallah... ...ve eşhedü enne Muhammeden... ...abduhu ve resuluhu. Ne demek oluyor bu? Ne bu Hayır yüzü, hayır. Papazlar evlenemediği için din değiştirmiştir. Başka bir şey ihtimal veremiyorum. Hayır. Ben evlenme imkanına kavuşmak için din değiştirmedim. Hakikati bulduğum için İslamiyet'i seçtim. İncil'de Hazreti İsa'nın müjdelediği paraklitte... ...son peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır. Bu bir hezeyan! Asla! Bu bir mutlak hakikat. Araştırdım ve doğruyu buldum. İnsafla tahkik ederseniz... ...siz de doğruyu bulursunuz. <gülüyor> Ama bu menfaatinize uygun düşmez. Şimdi de hakaret ha! Bunu unutmayacağız. Ne unutacak ne de affedeceğiz. Hayin! Kafi! Çıkabilirsiniz.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 ...şu bir papazın üstelik araştırmaları sonucu... ...hak din İslamiyet'i benimseyerek Hristiyanlığı terk etmesi... ...Tunus Müslümanlarını sevince garip etmişti. Herkes Abdullah'a tebrikli koşuyordu. Fakat onun içinde bir ukde vardı. Kendisi kurtulmuştu. Ama bu kafi miydi? Ya kilisenin tahakkümüyle... ...akla da hakikate de aykırı batıl bir dinde ısrar eden... ...eski dindaşları...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 ...çok tesirli bir yeri olacak. Bütün mesele böyle bir eseri yazmakta. Ama Abdullah Tercüman'ın... ...şimdiki Arapçası buna yetmiyordu. Abdullah! <Gülüyor> Dalmışım. <Gülüyor> Neden bu kadar dalgılsın? Yoksa...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 İslam alemlerinin sohbet ve derslerine giderek ilim ve irfanını artırıyordu. Ama bu durumdan rahatsız olanlar vardı. Papa Sulyo gizliden gizliye Abdullah'ı takip ediyor ve her hadiseyi Nebunye'ye mektupla bildiriyordu. Hakikaten onu affetmemişlerdi. Hristiyanlığın devrini kapattığına dair kitap yazacağı haberi ise onları iyice bilemişti. Francis, Francis oğlum... Demek geldiniz Aziz peder. Francis oğlum... Beni kiliseye neden çağırdın? Hasta olduğumu biliyorsun. Sevgili talebeniz peder Anselmo... Müslüman olmuş. Ne dedin? Anselmo Müslüman mı olmuş? Allah'ım şükürler olsun sana. Evet...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 Efendim Beni emretmişsiniz Yazmaya başladın mı Başladım efendim İnşallah unutulmaz bir eser olacak ee, Bir isim düşündün mü Evet sultanım Tuhvetü'l erib Fi reddi ala ehli salim Hıristiyanlığa reddiye Çok güzel Allah kalemine kuvvet Ve yazdıklarına tesir versin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 Şimdi Hristiyanlık aleyhine faaliyet gösteren bir hain. Demek bir hain ha? Hah, görür göner. Ee, ne zaman yola çıkıyoruz? Derhal. Yusuf, oğlum Abdülaziz, burdaymışız. Evet efendim, yanı başınızdayız. Ee, Abdullah nerede? Niçin gelmedi? Limanda çalışıyor Oğlum Abdülaziz beni iyi dinle Buyurun babacığım Yusuf siz de şahit olun Evet efendim Ömür vadem dolmak üzere Ben öldükten sonra da Abdullah yanınızda kalsın Ona azami ihtimam göstermelisiniz Başüstüne babacığım Hiçbir iş Abdullah'ın eserini yazmasına mani olmamalı Buyurduğunuz her şey yerine getirilecektir babacım Yırdık Peder, çok güzel. Adamlarına söyle, hazırlansınlar. Aha, hemen. Herkes hazırlansın. Herkes hazırlansın. Hayır dur. Çabuk. Şu dürbünü bana ver. Ha. Buyurun. İşte. Bu çok daha iyi. Ne oldu Peder? Bir şey mi gördünüz? Bir gemi. Önümüzde bir gemi var. Aa. Evet ama bu bir yük gemisi Tunus mal taşıyor Farkındayım planı değiştiriyorum Adamlarına emret gemiye yaklaşıyoruz Fakat Aziz peder Çabuk olacak limana girmeden gemiyi ele geçireceğiz e, e, Ne yapmak niyetindesiniz bana da söyler misiniz Dediğimi yap sen hadi Jack acele et. Sakin olun peder emriniz harfiyen yapılacaktır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 ...harp hiledir buyuruyor. Fikrim şu ki... ...bu papaza bir mektup yazıp... ...teklifini kabul ettiğimizi bildirelim. Eee sonra? Mektupta benim yük boşaltacak kamallarla birlikte... ...gemiye giderek kendilerine teslim olacağımı bildirelim. Ya buna yanaşmazsa? Merak etmeyin efendim. Kabul edeceğinden eminim. Zira hırsı aklını açmış bulunuyor. Evet sultanım. En makulü bu. Pekala... ...bu işin hallini vezirimle sana bırakıyorum. Ahmak oh, Francis. Benim de sana bir sürprizim var. Bekle. Tamam. Mektubu yazdık. Ama kim götürecek bunu?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 ...içime bir kurt düştü... ...kandırılmış olmalıyım... ...Anselmo gelmeyecek mi... ...eli boş İtalya'ya dönersem... ...Hristiyanlara ne derim... ...öyle bir şey sonum olur... ...ama yo yo, hayır... ...muhakkak giyilir... Sözünde muhakkak durur... ...Anselmo yalan söylemez... dönlendirilen mektup üzerine Müslümanların teklifini kabul eden Kimdar ve Mutassib Francis şimdi heyecanla beklemektedir. Bu sırada Abdullah Tercüman Hazretlerinin telif ettiği kitabı karıştırmaya başlar. Bir bakalım neler saçmalamış.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 ...elli levende hamal kılığında gemiye götüreceksin. Esirleri teslim alıp... ...malların boşaltılmasına nezaret edeceksin. Baş üstüne efendimiz. Ey peder! Müslümanlar gemiye çıkmak üzereler. Kim? Sen kimsin? Hangi Müslümanlar? Ha? Hayır Hristiyanlar Aa, Peder Şimdi dalga geçmenin sırası mı Dün akşamdan beri okuyorsun Bırak şu kitabı elinden Biz reddedildik Biz reddedildik Aa. Hristiyanlar bitti Güle güle O kitapta ne yazdığını bilmiyorum Ama bu adamı delirtmiş Hey peder Bak Müslümanlar gemiye çıkıyorlar ne yapacağız Seni reddediyorum Seni reddediyorum Evet papaz efendi sözümüzde durduk Rehinelerle malları almaya geldik Rehineler mi Ay, rehineler Ne demek oluyor şimdi bu Rehineler nerede Sakin olun Yeniler ambarda onları derhal serbest bırakın yoksa şimdi ben ne yapacağım bizim papaz aklını kaybetti müslüman askerler bilmeye çıktı onlarla da baş edemem eh, pekala pekala istediğiniz gibi olsun siz üçünüz esirleri ambardan çıkarın baş üstüne sizler de şu yağ fıçılarını taşıyın baş üstüne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 radyo tiyatrosu.